727 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sizden biriniz namazı esnasında oturağında bir hareketin olduğunu sanırdı, abdesti bozuldu mu, Yahut bozulmadı mı diye kendisinde bir güçlük çıkarırsa, bir ses veya bir kokuyu hissedinceye kadar namazdan ayrılması. 728 Ebu Sufyandan: Ali sallallahu aleyhi ve ancak gözler dübürün, oturağın bağıdır. Binaenaleyh göz uyuyunca bağ çözülür. 729 Sehilden Ben meziden dolayı güçlük çekiyor ve onun yüzünden çok kusrediyordum. Sonra Aleyhisselatü selam anlattım ve ona onun hükmünü sordum. Bundan dolayı abdest alman sana kafi gelir. Peki dedim ondan elbiseme bulaşan şeyi nasıl temizleyeyim? bir avuç su al ve onu bulaştığını zannettiğin yere ser. 730 Bursa bin Safvan'dan Aleyhisselatü Vesselam adam erkeklik organına dokunmaktan dolayı abdest alır demiştir. 731 Bursa'dan Aleyhisselatü Vesselam kim fecrine ön ve arka avret yerine dokunursa abdest alsın. 732 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhissalatü Vesselam ateşin değdiği şeylerden dolayı abdest almak gerekir. 733 Noğlu Rivayet Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam elindeki bir koyun küreğinden et kesip yerken gördüm. Sonra o namaza çağrıldı. Bunun üzerine kendisiyle et kesmekte oldu. Bıçağı attı. Sonra kalktı. Yeniden abdest almadığı halde namazı kıldı. 734 Ebu Hureyre'den Mürdlici oğullarından bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve Ya Resulullah dedi. Bizler şu denizin ahalisiyiz. Salla avcılık yaparız. Bu sebeple bir gün, iki gün, üç gün denize açılırız. Yanımıza da içmek için tatlı su alırız. İşte bu tatlı suyla ile abdest alsak canlarımız tehlikeye düşer diye korkuyoruz. Şayet canlarımızı tercih eder ve deniz suyundan abdest alırsak bundan dolayı gönüllerimize de hoşnutsuzluk hissediyoruz bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ondan abdest alın çünkü denizin suyu temiz öleni helaldir 735 Ebu Kureyre'den bir adam aleyhissalatü vesselam'a muhakkak ki bizler beraberimizde az su halde olduğu halde denize açılıyoruz ne yapalım denizin suyundan abdest alalım mı bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun suyu temiz ve ölmüş hayvanı helal ulandır. 736 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz durgun suya devletmesin. Çünkü o sonra ondan su alıp yıkanır. Guslede bilir. Gusledir. 737 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine ıssız yerlerde bulunan su ile ona hayvan ve yırtıcı canavar nevinden şeylerin zaman zaman gidip gelmesinin hükmünü sorulurken işittim. O şöyle dedi. Su iki kulleye ulaşırsa ona hiçbir şey pis yapmaz. 738 i̇bn Merden: Ömer'den ve Vesselam'a su ile ona hayvan ve yırtıcı canavar nevinden şeylerin zaman zaman gidip gelmesinin hükmü soruldu. Aleyhisselatü Vesselam Su iki kulle olduğu zaman pislik taşımaz. Buyurdu. 739 i̇bn Münkedir'den ben Caabiri şöyle derken işittim. Ali ve vesselam ben hiçbir şeyi akl edemez bir halde hastayken bana hasta ziyareti yapmak üzere yanıma geldi. Abdest almış ve abdest suyundan üzerime dökmüş. Bunun üzerine aklım başıma geldi. 740 İbn Abbas'tan Ali ve vesselam'ın hanımlarından bir kadın kalkmış ve büyük bir çanağın içinden su alarak cünüplükten etmişti. Daha sonra Ali ve vesselam yıkanmak üzere onun artına doğru kalktı. Bunun üzerine o hanımı muhakkak ki ben senden önce onun içinden su alarak kustettim dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam şüphesiz durum şu ki suya cünüplük yoktur dedi. 741 İbn Abbas'tan Korday Kadis'in aynısı. 742 İbni Ebu Katade'den Ebu Katade onun yanına girdi. Ola, ona abdest suyu döktü. Derken bir kez ondan içmeye geldi. Bunun üzerine Ebu Katade kabı onun içine eğdi ve o da içti. Kebşe dedi ki Ebu Katar'da beni bu manzaraya bakarken gördü ve yeğenim hayret mi ediyorsun? Ben evet dedim. Muhakkak ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz o kedi pis değildir. O ancak sizin etrafınızda dolaşan erkek veya dişi canlılardandır buyurdu. 743 Abdullah bin Mugaffel'den aleyhissalatü vesselam köpek kabın içinde bir şey yiyip içtiği,